fakine xayir al hadise kitabu Allah ve xayir al hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ve sher al umuri muhtesatı ha ve kula muhteset bid'a ve kula bid'a zlala ve kula İsterseniz telefon olanları kapatın. Çünkü o telefon değil hocam Şu yapıyor. an kapattım. Ödüküleri de bozar. Evet. Bu hafta burada yapılmasını istenilen bazı derslerin arkadaşlar bana bir listesini verdi. Bu liste içerisindeki derslerin Hepsinin önemine rağmen biz ayrı ayrı olmaktan öte bazılarını birleştirerek tek ders halinde işlemeyi düşündük. Tabii ki bunların içinde ders olarak işlenilen, işlenilmesi istenilen meselelerin ana hattıyla bir noktada toparlandığını görünce hepsiyle alakalı olan bu ana hat üzerinde biraz kalmayı yeyledik. Sonra bunun üzerinden öbürkilere tek tek tali bir şekilde temas edebiliriz ve onları da bile ders şeklinde işleyebiliriz diye düşündük. Burada bunların hepsine birden bir başlık olarak benim düşündüğüm insan ve kalp eylemindeki amelleri insan ve kalp sonra kalbin eylemindeki amelleri diye isimlendirdim. Fıtrat dersini, iman dersini işlerken biz burada öncelikli olarak aklın fıtri değerlerden en önemlisi olur. Sair değerlerin bile sorumluluğu geçerliliği bununla gündeme geldiğini söylemiştik. Akıl insanı sorumlu kılan değerlerden birisidir. Çünkü aklın varlığı kişiyi sahibini mükellef kılar ve sair ameller amellerle de sorumluluk gündeme gelir. Çünkü akıl yoksa kişinin sorumluluğu da yoktur. Kalem ondan kaldırılmıştır. Neden? insan kalp ve kalbin amelleri mevzuuna hemen akılla girdik. Aklın fıtrattaki sorumluluğu ve imandaki sorumluluğu diye ikiye ayırdık aklın fıtrattaki sorumluluğu idrak imanda ise teslimiyettir demiştik. Ama akletmenin aklın eyleme dönüştüğü merkezin kalp olması hasebiyle yine annale burada insan kalp ...ve eyleme dönüşen amelleri şeklinde meseleyi işlerken mutlak akletme eyleminin merkezinin kalp olması hasebiyle insan kalp ve eylemleri derken öncelikli olarak kalbi başa oturtmamız gerekiyor. Çünkü Allahu Resulü Celle Kur'an-ı Kerim'de... İnsanoğlunun ilk sorumluluğunu, birinci misakı, anlattığımız ayet-i kerimenin siyakında gelen bir ayet-i de ondan biraz sonra gelen yani Allah Adem'i yarattıktan sonra nasıl onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı bütün türlü çıkardı. O ayetten biraz sonra, o ayetin siyakında gelen bir ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve lekad dera'na li cehennemi kesiren min el cinni vel ins." Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan birçok kimseler yarattık diyor. Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan birçok kimseler yarattık diyor. Bu sorularla zihninize gelen istifamlarla uğraşmaktan çok yani bu ayetle hemen zihninizde oluşan bir istifam soru oluşur. Sakın o soru sizi orada tutup bağlamasın. Çünkü öncelikli bu ayetin içinde öne alarak işlemeyi düşündüğümüz mevzuyu yakalarsanız sonra istediğiniz soruya belki birçoğuna kendiniz rahatlıkla cevap bulabilirsiniz. İşte bu cehennem için yaratılmış olan cinlerden ve insanlardan olan bir soru kimler kimseler hakkında Lahum kulubun la yefkahuna diha ve lehum aayunun لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٓئِكَ الْاَنْعَانُ بَلْ هُمْ اَدَلُ اُولَٓئِكَ هُمُ Onların kalpleri var. Ama anlamazlar. Yani fıkh etmezler. Onların gözleri var. Ama görmezler. Onların kulakları var ama işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Bilakis daha da şaşkındırlar. İşte gaflette olanlar, gafil olanlar bunlardır. diyor. Burada bize alakalandıran kısmı cinlerden ve insanlardan cehennem için birçok kimseler yarattığını söylüyor. Hemen onların cehennem ehli oluşlarının sebebi olarak da zikredilen şey onların kalpleri var ama anlamazlar. Onların gözleri var ama görmezler. Onların kurakları vardır ama işitmezler. İşte onlar Hayvanlar gibidirler. Yani sığır sürüsü gibidirler. Bilakis daha da şaşkındırlar. İşte gafil olanlar bunlardır işte. Bunlar gafil olanlardır diyor. Demek ki burada kalpleri var anlamazlar derken anlama, fıkhetme. etme kalple gündeme gelen bir eylemdir. Bunu Allah Resulü'nden zikredilen hadisi şerifle ele aldığımızda şöyle bir bütün, tüm bakar şekliyle bir yaklaşım üslubu yakalıyoruz. Nuhman ibn Beşir'den gelen bir hadisi şerifte Nuhman ibn Beşir diyor ki kulaklarını göstererek ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim diyor. İnnel halâle beyyunun ve innel harâme beyyunun ve beynehuma müştebihatun Şüphesiz helal açıktır. Ve yine şüphesiz haram da açıktır. Yani Helal de beyan edilmiştir, haram da beyan edilmiştir. Ama bunun ikisinin arasında müştebihatlar vardır. لَا يَعَلَمُهُنَّ كَثِيرٌ minen النَّاسِ İnsanların birçoğu bunları bilmez, bu müştebihatı bilmez. Buradaki kelimeyi aynen Arapça metninde olduğu gibi zikrediyorum. Biraz sonra onun ne anlama geldiğini yakalayabilmek için. Bazen tercimelerde şöyle bulursunuz. Helal bellidir, haram da bellidir. Ama bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler var. Bunu böyle tercüme ettiğinizde ne anlıyorlar? Haramlılığı, helalliliği belli olmayan şeyler var şeklinde anlıyorlar. Ama bu böyle değil. Haram çıktı, helal da çıktı. Bildiğiniz gibi haram ve helalde asıl olan eşyadaki mübahlıktır. Ta ki onun haramlığına dair bir nas gelmediği müddetçe. Bu da neyi gösterir? Haramın delili sorulur, helalinde delili. Eğer bir şeyin yasaklılığı hakkında Allah'tan, kitabından, Resulünden ve sünnetinden bir nas gelmediği müddetçe biz katiyetle hiçbir şekilde bir şeyin haramlılığını, yasaklılığını söyleyemeyiz. Ha, eğer bir şey hakkında haram, yasak diye nas yoksa o zaman nedir? Onun mübahlığına gideriz olaylı yollardan evredek çevirerek bir şeyi, bir şeylere benzeterek katiletli haram kılamayız. Haram belli. kasıt bu. Haram belli olunca helaller de bellidir değil mi? Hakkında haramlılığına dair bir nas yoksa helaldir. Bunların ikisinin arasında müştebihat var. Kasten bu kelimeyi aslıyla bıraktım. Daha sonra bunu anlayalım diye ve devamında da la ya alemuhun ne kütirum minen nasin? İnsanlardan birçoğu bunu bilmez. İnsanların birçoğu bu müştebihat dediğim şeyi haramla heryalın arasındaki olan bu şeyi bilmezler. Demek ki tamen ittaq şu bahat her kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa. اِسْتَبْرَعَ ve وَاَرْضِهِ Dinini ve ırzını korumuştur diyor. Demek ki bu şüpheli şeyler insanların çoğunun bilmediği şeyler. Her kim bundan sakınırsa müştebihattan işte onlar dinini ve ırzını korumuşlardır diyor. Oman وَقَعَ فِي شُبْهَاتِ her kim o bu hatta bulursa ona bulaşır düşerse vaka fi'l haram. Ve haramda hukuku bulmuştur diyor. Yani harama bulaşmıştır. Kerrae yera haula'l hima. Yushiku an yarta'a fihi. Aynen bir çobanın yasak bir meranın yanında koyun otlatması gibidir. Her an harama dalabilir. Yani şöyle bir mera var. Yasak birisinindir, sahiplidir ve ekilidir. Sen de tam o sınırın kenarında koyun otlatıyorsun. Veya davar otlatıyorsun. Her an kafasını uzatıp o yasak meraya dalabilir. Şüpheli şeylerden sakınmamak budur. Her an haramda vuku bulabilirsin anlamındadır. وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا اَلَا وَاِنَّ حِمَ اللّٰهِ مَحَارِمُ Şüphesiz her kralın bir merası vardır. Allah'ın merası da haramlarıdır. Yasakladığı şeylerdir. Sonra, وَاِنَّ fil الْجَسَدِ مُدْغَةِ Bizimle esas alakalı olan bu en son kısmıdır. Ama bunun önündekileri ele almadan, onları görmeden biz sonunu işleyemeyiz. Neden? Allah Resulü bunları zikrettikten sonra bunu böyle en sona koyması mutlak önemine binaendir ana inne fil cesedi mudga insan vücudunda bir et parçası vardır diyor İda salahat salah el cesedu kullu o salah buldu mu bütün ceset salah bulur. yani insan parçası insan vücudunda bir et parçası vardır ki diyor o salah buldu mu yani bütün kötülüklerden beri oldu mu ''Bütün ceset salah bulmuştur.'' diyor. <gülüyor> ''İzâ ve izâ fesedet, fesedel cesedi kurulu. ''O ifsad oldu mu, o bozuldu mu?'' diyor. ''Ve bütün cesette bozulur.'' ''Ela vehiyel kalb.'' işte o kalptir.'' diyor. İnsan vücudunda bir et parçası vardır ki diyor, ''O salah buldu mu, bütün ceset salak olur. O ifsad oldu mu bütün ceset ifsad olur. Allah Azze ve Celle cehennem için cinlerden ve insanlardan birçok kimseler yarattım diyor. Akabinde de onların cehennem ehli olma sebeplerini anlatırken onların kalpleri vardır ama anlamazlar. Onların gözleri vardır ama görmezler. Onların kulakları vardır ama işitmezler diyor. Bu ayetten anlaşılan şu ki demek ki insan kalple anlayabiliyor. Kalbi olmasına rağmen anlayamıyor. Gözü olmasına rağmen görmüyor. Kulakları olmasına rağmen işitmiyor. Yani işitemiyor. Burada bize anlatılmak istenen şey nedir? Anlama, idrak daha sonraki ayetlerde de geleceği gibi bize anlatılmak istenilen şey ne? Kalbin salah bulması derken yine Kur'an-ı Kerim'deki geçen bir ayeti kerimeden <gülüyor> <gülüyor> kella kella bel ran ala kulubim, ma <gülüyor> kanu yeksibon. Yaptıklarına, kazandıklarına sebep kalplerine bir karartı, kara bir nokta düşüyor. Hadis-i şerifte bunu anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanın masiyetten yaptığı her şeye dönük kalbinde bir leke oluşur. Bu masiyet, kötülük ne kadar çoğalıyorsa leke de o denli oraya hakim oluyor. Ziyah bir leke. Eğer o et parçası salak bulursa bütün ceset salah bulur, ifsad olursa bütün ceset ifsad olur derken ve yine yapılan her işin zararı kalbe masiyet olarak kalp devirleken ve bu sefer kalbin anlayışını durduruyor. Kalbin biz iman meselesinde gündeme getirirken İlk merhalede lisanın, kalbin ve cevarihin tasdikiyle başlarız. Dilin tasdiki deriz. Yani iman, dillen tasdik, kalplen tasdik ve azalarla tasdik deriz. Çoğu zamanda bu tasdik kelimesine takılıp kalırız. Kalplen tasdikin nasıl, dillen tasdikin nasıl azalar ile tasdikin nasıl eyleme dönüştüğünü oraya gelemediğimizden mi? Alt yapıyı yeterince oluşturmadığımız için mi gelemiyoruz? Yoksa işleyenin noksan işleyişinden dolayı mı? Orada çakılıp kalıyoruz. Arkasından şöyle bir söz etmişizdir. Eğer her ne kadar dille tasdik öne alınsa da asıl kalple tasdikin mevzubahisi olduğudur deriz. Çünkü bizden ilk anda istenilen söz ile hemen tasdikin alametlerinden olan kelime-i kelime tevhidin teleffuzudur. Çünkü Allah da böyle diyor. Kulu amennâ billahi. Deyin ki, biz Allah'a inandık. Şimdi bu, dil ile telaffuz etmemiz istenilen bir amelse demek ki bir geçerliliği mevzu bahistir. Ama aynı minval üzere Kur'an'da ve النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اٰمَنَّا öyleleri vardır ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِتِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan Allah, öyleler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar inanmamışlardır diyor. Şimdi bizden dil ile telaffuz etmemiz istenilen iman buradaki bu ayetle dille inandıklarını söyleyenlerin o şekildeki sözlerinin geçersiz olduğunu aslında inanmamışlardır diyor. E, Dille sadece söylenilmesi isteniliyor. O da söyleyince neden onlar inanmamışlardır sözüyle o söz değersiz bulunuluyor. Hem söylenilmesi isteniliyor, söylenildikten sonra da geçersiz bulunuyor. Neden? Demek ki onu geçerli kılan bir şey noksan. O telaffuz sadece telaffuz olarak yetmiyor. Burada bir bakıyorsunuz Ebu Talip tam ölüm döşeğinde ondan sadece bu sözün telaffuzu isteniliyor. Allah Resulü diyor ki La ilahe illallah de felak bulasın. Yarın sana faydası olsun diyor. Ebu Talip bu sözü telaffuzdan sakınıyor. Halbuki Ebu Talib'in şiirlerine baktığınızda Allah Resulü'nün hakta olduğunu itiraf eden sözleri var. Allah Resulü'nün hakta olduğunu itiraf eden sözleri var. Neden teleffuz etmediğini anlatırken Müslüm'ün rivayetinde Kureyş'in koca karılarının Ebu Talib ölüm korkusundan dolayı bunu söyledi diyeceklerinden ağrıttığı için söylemiyor. Ama kalben Resul'ün hak olduğunu itiraf eden sözleri var. Şimdi kalben onun hak olduğunu söylüyor. Sadece mücerret bir teleffuz ile bunu ikrar edemiyor. Bakıyorsunuz Hucurat Suresinde Bedeviler وَقَالَتِ الْاَعْرَبِ آمَنَّا Hı. Ne diyor Bedeviler? Biz inandık. Allah Resulüne diyor ki de ki onlara kul لَمْ تُؤْمِنُوا Siz inanmadınız. Önceki zikrettiğim baptan bunu alın. dillen iman etmemiz istenilmesine rağmen burada bunu söylüyor Bedeviler hemen Allah Resulüne de ki onlara لَمْ تُؤْمِنُوا Siz inanmadınız. Hı. Dille iman etmemiz, telefuz edilmesi isteniliyor. Bedeviler bunu söylüyor. Ama hemen, de ki onlara siz inanmadınız. De ki onlara siz inanmadınız. Aynen baştaki söylediğim söz gibi, burada da teleffuzu geçersiz kılan bir şey var. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Şimdi, sizin inanmadınız diyor ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Yani imanları nefiy ediliyor İslamları tespit ediliyor. وَلَنْ مَا يَدْخُلَ الْا۪يمَانُ ف۪ي Zira daha hala kalplerinize iman girmemiştir diyor. Burada da imanın kalplerine girmediğini söylüyor. O sözün orada geçersiz oluşunun sebebi İmanın kalplere girmeyişi. Müslüman olduk diyebilirsiniz. Biz yine meselede kalp merkezli kalacağız. Ebu Talip, Allah Resulü'nün hakta olduğuna dair kalben bunu itiraf eden sözleri var. Ama dilde söyleyemiyor. Bedeviler söylüyor. Siz inanmadınız deniliyor. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Çünkü daha hala iman kalplerinize girmemiştir diyor. Burada biz imanda bu meseleleri <gülüyor> tasdik yönüyle alırken hepsinin tasdiki ilk elde teleffüz dille başlıyor. Ama eğer bu tasdik kalpte oluşmamış ise ikisi aynı anda gündeme geliyorsa yani kalpten tasdik ettiği halde Dilden de tasdik gündeme geliyorsa o zaman kalpteki tasdikin adı itikada dönüşür. O zaman da diyoruz ki biz el itikadu bil kalp diyoruz. O dil dilin tasdikine de el ikrarı bil lisan diyoruz. Dildeki telaffuza ne zaman ikrar diyoruz? Kalbin tasdiki de oturmuş ise dildeki telaffuz, ikrar, kalpteki tasdik oturunca, dille bir müştereklik arz edince buna da itikat diyoruz. Ve ameldeki tasdik ise, bunların gereği yapılmışsa ve bu sefer cevarih ile tasdik yerine cevari ile amel diyoruz. Sadece anlaşılması için bunları zikretme zorunda oluyor ama Şimdi döndük, kalbin tasdikinin yanında kalbin sair amellerin hepsine merkezlik yapan bir konumu var. Burada hem kalbe merkeziyetlik vereceksin ama kalp yeterli görmeyeceksin. Dile kalpden tasdik ettiğin halde dilin ikrarının da mutlak gerekli olduğunu Ebu Talip'te olduğu gibi düşüneceksin. Ama dille yetinmeyeceksin. Neden? Çünkü birçok amelin kalp ile ancak eyleme dönüştüğünü görüyoruz. Kalbin amelleri dediğimizde biz dilin amellerinin yanında cevari amellerinin yanında kalbin amellerini ayırında çok zorlanıyoruz. Dilin amellerini rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. <gülüyor> Ağzaların da amellerini rahatlıkla <gülüyor> ayırt edebiliyoruz. Ama kalbin amellerine gelince belki kalbin merkeziyetliğini tanımlayamıyoruz. Kalbin merkeziyetli akletmenin de kalp olmasından çünkü onların kalpleri var gelecek, akletmezler derken demek ki bizi sorumlulukla aklın eylemi kalp merkezlidir. Tefakkuhun, ince anlayışın merkezi de kalptir. Tedebbürün de merkezi kalptir. Yani akletmek, tedebbür, düşünme, derinlemesine düşünme, anlama, kalp merkezli olunca ve bu sefer kalbi, kalbin salahı önemli oluyor. Onların kalpleri var anlamazlar denilince demek ki kalp anlama gücünü ifsada olduğumu kaybediyor. Çünkü az sonra da geleceği gibi diyor ki onların gözleri var görmez kulakları var ama işitmezler derken Görmeyen gözler değil, göğsün içindeki kalptir diyor. Görmeyen gözler, sağır olan kulaklar değil, göğsün içindeki kalptir diyor. O zaman biz, neden bazı şeyleri yapamadığımızı, neden bazı ameller karşısında kalbin hiç harekete geçmediğini, Allah'ın ayetleri okunduğunda, neden kalbimiz ürpermiyor dediğimizde bunun sanki sihirli bir değnekle, dokunmakla elde edinilen bir şeymiş gibi olduğunu düşündüğümüzden kaynaklanıyor. Çünkü kalbin amelleri eğer kalp ile gündeme gelmezse sen akletmeyi kalple değil başka şeyle yapar görmeyi kalple değil şunlarla yapmaya kalkarsan İşitmeyi kalplen değil, bunlarla yapmaya kalkarsan farklı olacak. Şimdi işitmekle işitmek, görmekle görmek, akletmekle akletmek demek ki farklı şeyler olarak gündeme geliyor. Çünkü görmeyen kör olan gözler değil diyor. Kalp, kalbin görmemesi diyor. Bunu tasavvuf ehli bazıları farklı bir şekilde de ifade etseler bizim imani bazda bu meseleleri ele alışımız demek ki kalp merkezli olmalıdır. Neden? Kalp merkezli ele alırsak kalbin bazen avam dilinde olduğu gibi benim kalim, kalbim temiz. Kalbin temizliği mezbahis. Çünkü ayet-i kerimede de la <gülüyor> yevme la yenf'u amalun ve la benûn. illa men atallaha bi kalbin selim. O gün malın, mülkün, çoluk çocuğun fayda vermediği bir gün. Sadece selim bir kalple gelenler müstesna diyor. Sadece selim bir kalple gelenler müstesnadır diyor. Eğer biz aklı fıtratta en değerli bir haslet görürsek bizatihi en önemlisi değil mi? Neden? Bizim mükellef kılan. O varsa mükellefiz, o yoksa mükellef değiliz. Kalem bizden kaldırılmıştır. Ayrıca kalp لغَيْرِهِ kendisinden başkası için de önemli. Kalp ayrıca Kendisinden başka insana verilen hasletler için de önemli. Onların edasında asıl olan bu. Onların salahında da asıl olan bu. Çünkü biz görmeyi sadece gözle görmek olarak değerlendirirsek, yani tedbir etmeyen bir görüşle, akletmeyen bir görüşle, düşünmeyen bir görüşle meseleyi algıladığımızda, onu rasgele görüntülenmiş bir manzara şeklinde görürüz. Bazen insanın hassasiyeti hiç önemliyetli şeylere dönük harekete geçiyor. Yani bir resmi res resmeden ressama karşı beslenilen takdir ile bu kainatı hiç yoktan var edene beslenilen takdiri aynı göremiyorsun. Yani resim gibi çok basit bir şeyi yapanın ne kadar meşhur bir ressam olduğunu onun yapıp çizdiği şeylerin eskiliğine göre müzayedede en üstün meblağlarla satıldığını görünce bunların hiçbirisi Allah'ın yarattıklarıyla mukayese dahi kabul etmezken bir resme karşı çok basiret Allah'ın yarattıklarını kör olan insanların neden böyle olduğunu düşündüğünüzde onların şu gözler görüyor ama görmüyorlar. Yani onların hakka karşı gözleri var ama görmüyorlar. Batılı teyit eden her şeye karşı onun işlediğini görürsün. O zaman bizi sorumlulukla aklında akletmeyi biz farklı yerlerde düşünüyoruz. Bir şeyi manevi değerlerle ilişkisine göre değil, görünümüne, görünümüne göre ele alıyoruz. Ondan sonra onu tesadüfe bağlamak nedenli bir aptallık izhar ediyor. Halbuki neden? O an kalp kördür, görmeyen, görmeyen o akletmeyen kalptir. O zaman fıtraten, fıtratı bozulmadan imana kadar ulaşma ne anlama gelir o zaman burada? <gülüyor> Kalbin salahı. E imana kadar kalp bozulmuşsa, neden? Maasi, isyan adı altında her şey kalbe bir leke düşürüyor. O değerler bozula bozula imana yanaştığında o limana geldiğinde imana dönük emir ve nehilerde Kalbin zaten birçok leke alarak oraya geldiğini görüyorsun. Ondan sonra da sahip bir imanı buna bina edemeyişinin sebebi de neden? Kalpteki ifsad olarak gündeme geliyor. O zaman kalbin salahı bütün cesedin salahı olunca bu ne anlama geliyor? Cesetle kulluk olarak eda ettiğin her şeyin salahı bu kalbin salahıyla alakalıdır. Gözlerin görmesi kalbin salahı. Akletmek kalbin salahı. Tedebül etmek kalbin salahı. Yani her ne kadar akletme kalple gündeme geliyorsa isyanlarla lekelenen kalp, ifsalü dolan kalp akledemez bir konuma geliyor. Yani bazen şöyle bir ifade kullanırız. Kocaman, dünyaca meşhur bir fizikçinin bir yaratıcıyı bulamayacak kadar dumura uğramış aklını yaptığı işle karşılaştırdığınızda nasıl olur bu diyorsun? O akletmeyi kalple gündeme getirmiyor. O akletmeyi zekasına, beynine havale ediyor. Ve kalbiyle de muvafakat etmiş bile olsa bazı şeylere Çünkü kalp, akıl devrede olduğu halde katiyetle katiyetle fıtrata münafi bir söz edemezsin. Bazen deriz de biz, kendimiz bile çok basitçe fıtrat derslerinde bunu işledik. Bir şey anlaşılamadığında ya vicdanen rahat mısın deriz. O an kalp devrededir. Yani sen bazı şeyleri kenara, gördüğün şekli kenara bırakıyorsun, işittiğin şekli kenara bırakıyorsun, konuştuğun şekli kenara bırakıyorsun, o zaman vicdan saf penceresinden olaylara bakmaya başlıyor. O zaman buraya yaklaşırken kalbin salahı önemli oluyor. Aynen verilen dil, konuşma kabiliyeti nedenli geliştirilme, terakki edilme muhtaç ise kalbin de salahını koruma. Çünkü kalbin salahı akletmeyi, kalbin salahı akmül fahmetmesini, kalbin salahı onun tedavgür etmesini, düşünmesini sağlıyor. O zaman her masiyet bir lekeyse, kalbe düşen bir lekeyse o zaman küçüm sencek hiçbir leke kalmıyor. Bazen bizim usuldeki ifade ettiğimiz şekliyle büyük günahlardan sakınmayı tavsiye ederken bir de küçük günahlarda ısrar etmemeyi. Yani bu küçüktür, zarar vermez diyerek onu yapma devam etme. Bu her halükarda kalbe bir lekedir. Tabi günahın cülmü nispetinde küçük ve büyük. Artık kalp karardıktan sonra ondan sonra neye dönüyor tüm kulu bu. sonra kalpler kas katı kesiliyor şimdi kas katı derken herhalde et kalbin taşa dönüşmüş bir şeklinden bahsedilmiyor taş gibi olmuştur kasvetleşmiştir denildiğinde Öyle kayalar vardır ki Allah korkusundan tepelerden koparak vadilere uçup gidiyor. Öyle kayalar vardır ki aralarından sulara geçit verip yol verip bırakıyor diyor. O zaman biz kalbi değerli bir haslet görürken sair amellerin geçerliliği de bununladır. Bizi hem mükellef kılıyor hem de sair amellere karşı Onların salahının asliyeti oluyor. Çünkü o et parçası salah buldu mu, bütün ceset salah bulur, ifsad oldu mu da bütün ceset, bütün ceset ifsad olur, diyor. Burada ifsad olmada, salah bulmada genel anlamda kullanılıyor. Yani tek bir noktada düşse, o onun ifsadına doğru gidiyor. Ha, bu da gösterir ki kalbin ifsadı birdenbire değil. Salahı da birdenbire değildir. Bazı amellere karşı iştiyak, arzu yapma öyle olur ki bir alışkanlıktan öte geçmediği için, alışıldığı için, onu zevkle, arzuyla isteyerek yapıldığından değil, çünkü kalbin onu istemesi gerekiyor. Yapmış olduğu halde ibadetten sıkılma mümkün müdür? Kalbin sıkılmasından dolayıdır. O zaman kalbin salahı mevzu bahis gündemde. Allah'ın ayetleri okunduğunda kas katı kesilmiş, kasvete bürünmüş bir kalbin ürpermesi mümkün mü? Mümkün değildir. Ve birçok amelleri sayın. Tevekkül neyin amelidir? Kalp, kalp. Dilleme azalar mı gündeme gelir? Neyle? Kalp, kalp. Sevme. Sevgi neyle? Kalple. Kalp. Kalp. Kalp. Kalp. Tevekkül kalple. Sevme kalple. Güvenme kalple. Değil mi? Yakin ise tamamen kalplendir. Korkma Korkma kalple gündeme gelir yani kalpleri hüşşar olmayanın namaz gibi bir ibadetten zevk alması mümkün değildir. Oruç gibi bir ibadetten zevk alması mümkün değildir. Sadece eğilip kalkıyor. Sabahtan akşama kadar aç kalıyor. Onun için bazen, bazı amellerin sadece dile dönüştüğü yer. Düşünün. İnsanlar, biz Allah'ın sevgilileriyiz. Allah'ı seviyoruz diye bir iddiada bulununca de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bize tabi olun. Tabi olmaklık neyle o zaman Allah da sizi sever. Orada sevginin dille telaffuz edilecek bir şey olmadığını gösteriyor. Orada Resule ittiba. Resule ittiba ise tamamen nedir? Birçoğu kalbe yönelik amellerin aslının bulunmasıdır. Çünkü Resul'e bile bu söz Resul üzerinden bize getirilirken hiçbirine iman etmiş sayılmaz. Ona herhangi bir meselede hakem seçip onun verdiği hükme gönlünde hiçbir sıkıntı çekmeden teslim olunmadıkça diyor. Teslimiyet neyle? Kalple. Peki, eğer kalp salah bulmadıysa herhangi bir şeye birdenbire teslimiyeti mümkün müdür? Değildir. Şimdi sahabenin sorulan mevzulardan birisiydi. Bununla alakalı olabilecek derslerden birisi. Sahabenin vahyi telakkisi öğrenmesi. Resul'den vahyi geldiğinde onu kabulleri, amelleri ve onları başkalarına aktarırken gösterdikleri sabır, metanet ve fedakarlık. En uç noktada örnek olarak gösterilir. Sahabe, birlerini örnek alan değil, örnek olan bir topluluk oldu. Bunu anladınız mı? Bir zaman Avrupa'daki sohbetin birisinde, arkadaşlardan birisi şöyle bir şey gündeme getirdi. Ya hocam bazı dersler çok böyle e, belki size göre özlü özlü işleniyor ama kalplerimiz harekete gelmiyor. O hareket için sahabeden bazı menkıbelerin zikredilmesi gerekir. O zaman insanlar biraz duygusallaşıyor değil mi? O sohbette bir heyecanın parladığını görüyorsun. Ama şunu unutuyorsunuz dedim. Bize örneklik teşkil eden sahabe bu konuma birilerinin kahramanlığı anlatılarak değil. Onlar bu kahramanlığı oluşturdular. Şimdi bizim sadece bir esinti şeklinde kalbin duygulanacağı olaylar değil. Bunu mesela güzel sesli bir hafızdan Kur'an dinlerken birisinin duygulanıp ağlaması, gözyaşı dökmesini biz nasıl yorumlarız? Hiç anlamadığı halde. O ağladığı ayetin belki hükmüne ömür boyu muhalif bir insandır bu. Anlamına değil Sadece kalpteki belli bir şeye hitap etmesinden dolayı o hüşyar görünüyor o an. O zaman kalbin neye nasıl duygulandığının da bir tasnifinin olması gerekiyor. Yani nasıl ki Allah'ı zikretme, insanda aptalca şataat denileceğimiz dengesiz sözler atma fırsat vermiyor. Çünkü o denli bir sözler aklı başında, meseleyi müdrik, anlayan, o an ne konuşması gerektiğini bilen insandır. Çünkü kalbin salahı buna dalalet eder. İnsanlar bunu ayıramadıkları için kalp Allah'ın sevgisiyle, Allah için başkasına sarf edilmesi gereken sevgiyi karıştırarak, Allah'a göstermesi gerektiği sevgiyi başkalarına da gösteriyor. Ve bunun Allah için olduğunu zannediyor. Neden? Kalp salahını kaybettikten sonra artık her şeyi ifsad edilmiş noktasıyla ele alıyor. Bence geriye döndüğümüzde fıtratta işlenilen, imanda işlenilen derslere baktığınızda fıtri hasletler sıralamasında kalbi önene koyuyoruz. O zaman kalbin amellerini kalbe. Namaz kitabının başındaki eğer niyet bahsini okuduysanız her azanın ameli kendisine verilmeli. Çünkü o onun için müsait bir şekilde tecriz edilmiştir. Doğru mu? Eğer niyet kalbin ameli ise onu kalp yapmalı. Onu başarı. Niyet kalbin olduğu halde dile verirsen ne kadar güzel kelimelerle, edebi sözlerle onu telaffuz ederse etsin, o onun işi değil. Başaramayacak. Bir ağza amelinden uzak tutulduğu için, o an ona o amel yaptırılmadığı için başka şeyler düşünecek. Onun için ne diyorduk? Sen dillen ikindi vaktinin 4 rekatlık namazına bir imamın arkasında durma niyetlendiğini telaffuz ederken, kalp yazhanedeki muhasebeyle ulaşacaktır. Yani hangi azanın ne gibi ameli varsa onu ona yaptırtmazsan o, o an başka şeyle meşgul edilecektir. O, o zaman kalbin hazzını, kalbin tad alma zevkini, inanın ondan sonra göreceksiniz ki haz alma, tad alma dediğimiz şey, kalbin hış hışyar olması dediğimiz şey bunu gündeme getirecektir. O zaman biz bazı şeylerin çok net teferruatına kadar yani detayına inilmiş ayrımlarla onları biz müşahede etmeye başlayacağız. Evet. Biz de gene dersler bu kadar geç kalmasın. Evet. Efendim? <gülüyor> Yine ona patladı kapı. Tabi, Erol uyuyor. Osman geç, geçiniyor. Marderi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>